Bir acelesi olduğunu onu görür görmez anlamıştım. Sağnek halinde yağan yağmura aldırış bile etmiyor ve bükülmüş haline rağmen sağa sola koşuyordu. Yanına sokularak hayrola teyzeciğim dedim bir derdiniz mi var? Sıcak bir tebessümle buraların yabancısıyım evladım dedi. Hastane tarafına gidecek bir araba arıyorum. Biraz beklerseniz aynı dolmuşa binebiliriz dedim. Oraya geldiğimizde size haber veririm. Teşekkür ederek yanıma yaklaştı. Ve küçük bir çocuk gibi şemsiyenin altına girdi. Nurlu yüzü yağmur damlacıklarıyla ıslanmış ve yanakları pembe pembe olmuştu. Torunlarımdan biri menenjit geçirdi diye devam etti. Ziyaret saati bitmeden dolaşmak istemiştim. Yirmi dakikanız var dedim. Hastaneye yakın ama bu havada pek araba bulunmuyor. Durağa herkesten önce geldiğimiz için dolmuşa da rahatça bineceğimizi zannediyordum. Ancak Araba yanaştığında arkamızda duran dört beş kişinin bir anda hücum ettiğini gördüm. İçeriye doluşan ve arkadaş olduğu anlaşılan adamlara, ''İlk önce biz gelmiştik.'' dedim, ''Sırayı bozmaya hakkınız var mı?'' Ön koltukta oturanı, ''Hak istiyorsan Hakkari'ye gideceksin arkadaşım.'' dedi hem oradaki haklardan kadevede alınmıyormuş. Bu laf üzerine attıkları kahkahalarla bindikleri araba sarsınmış ve sinirlerim allak bullak olmuştu. Sakinleşmeye çalışarak ben biraz daha bekleyebilirim dedim. Ama şu ihtiyar teyzenin hastaneye yetişmesi gerekiyor. Bu defa Şoför lafa karışıp, teyzenin arabaya falan ihtiyacı yok be kardeşim dedi. Okuyup üfledi mi? Hastaneye uçuş verir. Tekrar kopan kahkahalarla birlikte araba uzaklaşı gitti. Yaşlı kadına baktım, tevekkülle susuyordu. 5-10 dakika sonra gelen. Bir başka dolmuşa onunla beraber bindim ve şoföre, teyzeyi hastanede indirmesini söyledim. Yaşlı kadın yapacağı ziyaretten üminsiz görünmesine rağmen şikayet etmiyordu. Üstelik trafikte yarı yolda tıkanı kalmıştı. Şoför, yolun bu durumu hayra alamet değil dedi. Sebebini anlasam iyi olacak. Arabayı çalışır vaziyette bırakıp ileri doğru yürüdü. Ve biraz sonra döndüğünde kismete bak yahu dedi. Bizden önce kalkan Dolmuş'a kamyon çarpmış. Heyecanla bir şey olmuş mu diye atıldım. Yani yaralı falan var mı? Her halde diye cevap verdi. Teyzenin gideceği hastaneye kaldırmışlar. Göz ucuyla yaşlı kadına baktım. Solgun dudaklarıyla bir şeyler mırıldanıyor ve sanki onlar için dua ediyordu. Şoför koltuğuna yavaşça otururken kısmet işte diye tekrarlayıp duruyordu. Sen kalk koca bir kamyonla çarpış hem de Türkiye'nin öbür ucundan gelen hakkari plakalı bir kamyonla